Haftanın son gününden günaydın. Erktolyan'ın başlattığı bir kampanyayla Cuma gününe başlıyoruz. Bülent meclis Meclis Olanüstü toplantısında ikinci kez kürsüye geldiğinde milletvekili Nursel Aydoğan'ın tepkisine ''Hanımefendi sus, bir kadın olarak sus'' cevabını verdi. Bülent Arınç'ın bu cinsiyetçi davranışını kadınlar olarak asla kabul etmiyoruz. Hiçbir birey başka bir bireyden cinsiyeti nedeniyle susmasını isteyemez. Bu sebeple kadınlar olarak susmuyoruz. Bülent Arınç'tan korkmuyoruz, Bülent Arınç'a itaat etmiyoruz. Bülent Arınç'ın cinsiyetçi dünyasını kabul etmeyen tüm kadınları ve erkekleri imza kampanyasına katılmaya davet ediyoruz. Çağrımıza ortak olmak için bir imza vererek siz de Bülent Arınç'ın özür dilemesini talep edin. Bir kadın olarak susmayacağız etiketiyle sosyal medyada paylaşarak sesimizin daha yüksek çıkmasına destek olabilirsiniz. 37.936 kişinin desteklediği bu kampanyayı siz de Change.org adresinden imzalayabilirsiniz. Şimdiki kampanyamız için Burdur'a geçiyoruz ve Fırat Mühçü'ye kulak veriyoruz. Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'nü yok etmeyin. Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü Türkiye'nin Maldivleri olarak biliniyor. Mars yüzeyinde bulunan toprak yapısıyla benzer özellikler taşıdığı belirtilen Salda Gölü'nün hidromanyezit içeren bembeyaz kumsalları benzersiz bir görsel şölen oluşturuyor. Yüksek alkalin içeren ve ekolojik dengesini halen koruyan salda suyu en temiz göllerimizin başında geliyor. Endemik salda yosun balığına da ev sahipliği yapan göl ve çevresi Maldivleri aratmayan görüntüsüyle 110 kuş türünün de yaşam alanı. Bütün bu özellikleriyle dünyanın ender sulak alanlarından biri olan salda gölü ve çevresi 1989 yılında birinci derece doğa sit alanı olarak koruma altına alındı. Hal böyleyken DSI, gölü besleyen tek çay olan düden çayına göret yapma kararı aldı. Yardımcı doçent doktor Erol Kesici, böyle bir hamlenin gölü bitirmesinin yanı sıra göldeki canlı yaşamı da yok edeceğini bildirdi. Gelin bize yardım edin ve el ele bu projeyi durduralım. Salda gölü bize kalsın. Sosyal medyada kullandığımız etiketimiz Stop Rooning Lake Salda. Lütfen bize destek verin. Başarılı bir kampanya haberi var sırada. CHP Bursa Örgütü kampanyalarının Nesle işçilerinin işe iadelerinin onaylanması için başlatmıştı. Nesle gıda firmasında çalışırken 1 Temmuz 2014 tarihinde hiçbir sebep gösterilmeden işten atıldık. 10 aydır 23 arkadaşımızla birlikte tekrar işbaşı yapabilmek için mücadele ediyoruz. Ülkemiz mahkemeleri haksız yere işten atıldığımızı ve işe iade etilmemiz gerektiğine hükmetti. Bugün gelinen noktada arkadaşlarımızın yerel mahkemede işe iade davaları sonuçlandı. Hepsine işe iade kararı verildi ve Nesle Sendikal Tazminatı mahkum edildi. Bugüne kadar 5 arkadaşımız Nesne'nin mahkeme kararına göre verdiği parayı kabul ederek aramızdan ayrıldı. Geride kalan 23 arkadaşımız işe iadeden başka hiçbir teklifi kabul etmiyor. Aslında arkadaşlarımızın söylediği şudur. Biz 1 Temmuz 2014 tarihinde hiçbir suçumuz yokken ve hiçbir gerekçe gösterilmeden kapının önüne koyulduk. Bugün ise haklılığımız hem kamuoyu vicdanında hem de hukuksal olarak ispatlandı. Bu sebeplerle bugün biz işimize dönmek istiyorsak dönelim, işimize dönmek istemiyorsak verilecek paketi alalım. Bu tercihi NES yöneticileri değil biz yapalım. Bizim incinen onurumuz ancak bu şekilde tamir edilebilir. 20 Nisan 2015 tarihinde açlık grevine başladık. Tekrar işbaşı yapana kadar mücadelemiz devam edecek. Bütün emek dostlarının desteğini bekliyoruz diyordu NES'le işçilerine destek için başlatılan kampanya. 531 kişi bu kampanyayı imzalarıyla Change.org üzerinden desteklemişti ve kampanyanın başarı haberi geçtiğimiz günlerde geldi. Nesne işçileri kazandı. 2014 yılının Temmuz ayından bu yana Karaca Bey Nesne fabrikası önündeki direnişlerini sürdüren işçiler mücadeleden kazançlı çıktı. 23 işçi işbaşı yapıyor. İmzalayan, destekleyen herkese çok çok teşekkürler. Ankara'dan Ayşe Betül'ün kampanyası ile devam ediyoruz. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'na sesleniyor Betül kampanyasında. Eczacılık fakültelerinin kontenjan artışları durdurulsun. 2009 yılına kadar 13 olan eczacılık fakültesi sayısı bugün 29. Mevcut eczacılık fakülteleri bile yeterli sayıda öğretim üyesi bulunmadığı için diğer illerden destek alıyorken mevcutlara 2010 yılından bugüne 16 fakülte daha eklendi. Eczacılık öğreniminin kalitesini korumak adına akreditasyon kriterleri belirlenip uygulanmalı. Bu kriterleri sağlayamayan fakültelerin öğrenci alımları durdurulmalı. Eczaneler kapanıyor zaten. Eczanelerin de giderek kötüye giden ekonomik durumları nüfus artışına kıyasla çok daha hızlı artan eczacı sayısı yüzünden altından kalkılamaz hale gelmekte. Çok sayıda eczacı borç batağında ve iflasını kredilerde ötelemekte. Bu gidişata dur demek için siz de imzanızı paylaşabilirsiniz. Vesat Yerli Sağlık Bakanlığı'na seslendiği kampanyasında oğlu Ömer Baran'ın devlet imkanlarıyla tedavi edilmesini ve daha fazla acı çekmemesini talep ediyor. Ömer Baran yürüsün koşsun istiyoruz. Oğlumun nefes borusuna fıstık parçası kaçması sonucu 4 Mayıs 2015'te beyin oksijensiz kaldı ve beyin felci oldu. Şu an bilinci ve algısı kapalı. Yürüme, hareket, öksürme ve yutkunma gibi tüm fonksiyonlarını kaybetti. Sadece gözlerini açıyor ve sürekli kasıldığı için ağlıyor.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 Hüseyin Kurtulmuş'un Formula 1 yönetimine seslendiği imza kampanyasıyla bugünü bitiriyoruz. İstanbul Park yarış takvimine geri kazandırılsın. İstanbul Park pisti İstanbul'da dünya standartlarındaki yarış pistidir. Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapmış olan pist toplam 2 milyon 215 bin metrekarelik bir alanı kaplıyor. Toplam uzunluğu 5378 metre olan pistte 6 sağ 8'de sola olmak üzere toplam 14 dönemeç yer alıyor. Saat yönünün tersine koşulacak biçimde tasarlanan pist 124.000 lastik bariyerle çevreleniyor. Toplam seyirci kapasitesi yaklaşık olarak 150.000 kişi olan İstanbul Park pistinde 12.000 araçlıkta otopark bulunuyor. İstanbul Park pistimizde ilk formla bir yarışı 21 Ağustos 2005 tarihinde yapıldı. Fakat daha sonra gerek fazla talep olmaması sebebiyle gerekse bilet fiyatlarının yüksek olması sebebiyle gereken ilgiyi göremedi. Ve FIA 2015 yılında İstanbul Parkı yarış takviminden çıkardı. İstanbul Park pistimiz dünya standartlarında 5 yıldız almış bir pisttir. Ülkemizde bu kadar iyi bir pist varken neden bu organizasyonu daha az ücretleriyle tekrar yapma ihtiyacı duymuyoruz? Hem bu şekilde ülkemizin itibarını arttırmış oluruz, aynı zamanda ülkemize yurt dışından yarış meraklarını kazandırmış olur, hem de ülkemizde yaşayan Formula 1 hayranlarını o eski güzel günleri yaşatmış oluruz, diyor Kurtulmuş Change.org üzerinde başlattığı kampanyasında. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için Change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilirsiniz. Esen kalın.